Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu aleyhi resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evet arkadaşlar. Bugün hazırlandığım e, kayıtla alakalı devamı mahiyetindeki konuyu anlatmayacağım. E, genel tevhidle alakalı değerlendirme yaparken günümüzün insanların hayata bakışıyla tevhidin direkt ilgilendirdiği konularla Müslümanlık e, zannederek inandığı hususlarla tevhidi inancın e, mukayesesini yapmaya çalışacağım inşallah. Güncel bazı basit konularla ilgili olacak. Karşılaştırma yaparak bugün dersi işleyeceğim. Evet. evet. Her dinin, her toplumun bazı kutsalları vardır. İçinde yaşadığımız toplumun da toplumun toplumu yönlendiren devletin de belirli kutsalları var. Bunların başında ilahlaştırılan Atatürk gelir. O bir tabudur, eleştirilmez, tartışılmaz. Efendim manevi şahsiyetine dil uzatılmaz heykellerine bile yan gözle bakılmaz. İlkeleri tartışılmaz ve anayasalar değişse bile onun ilkeleri ve ilkelerinden bakış yani anayasaya yön veren çizgisi hiç tahlile tabi tutulmaz. Dolayısıyla anıt kabiriyle, heykelleriyle, törenleriyle ee, okullardaki kitaplarıyla e, askerlerin işte onun adına ihtilal yapmaları e, ülkenin yönetimine el koymalarıyla çocuklara izinden gideceğiz diye işte söz verdirilen ifadeleriyle bir Atatürk kutsalı var tabi ki. Bunun üzerinde uzun uzun konuşmayacağım. Değmez de zaten. Evet. Ama ama kutsal derken devletin en önemli kutsalı hala odur. Kara partiler çıksa da odur. AK partiler iktidarda olsa da odur. Değişen hiçbir şey yoktur. Yine herkes Atatürk'ten izin alır. Ona efendim derdini anlatır. Deftere yazı yazar. Çelenk koyar. Herhangi bir toplantıda ona saygılarını sunar onun adına yönetir ülkeyi. Evet. Dolayısıyla eski iktidarlarla yeni iktidar arasında bu konuda en küçük bir ihtilaf yoktur. Dolayısıyla devletin ve devlete bağlı vatandaşların birinci kutsalı Atatürk'tür. Halk da bunu itiraz etmez, karışmaz. E, kabullenmiştir yıllardır. Böyle olacak der. Yani en küçük bir nehyan el münker yapma ihtiyacı duymaz. Bırakın milletvekillerinin e, Atatürk'ü putlaştıranların yakalarına yapışmayı e, hesap bile sormaz. Kendi çocuklarının da o konuda e, Atatürk'ü yetiştirilmesi ile ilgili okullarla ve resmi törenlerle ilgili bir şikayeti yoktur. Yine kutsal olarak bayram günleri İslam'ın iki kutsal günü vardır bayram olarak. Bunların bir sürü sürüyle bayramları, seyranları var. Ve halkta kabullenmiştir dini bayramlar, milli bayramlar diye layık anlayışla iki kutsalı, beraber yürütür. Ee, evet. Devletin sadece Ramazan bayramı ve kurban bayramını tatil kabul etmesi vardır. Tatilin dışında devletin en küçük o bayramlarla ilgili bir e, faaliyeti yoktur. Efendim, yani resmi olarak falan yerde bayram namazı kılmak işte resmi olarak bayram olduğundan dolayı şöyle bir bayramlaşmak ve benzeri. Onu tanımaz devlet. İslam'ın e, mübarek günü diye sadece tatil yapar. Ama Müslümanların bayramına da karışır. Hangi gün bayram yapacaklar? E, takvimler hazırlanırken birkaç sene önceden tespit edilir. Hilal'mış e, efendim... Şuradan görülmüş, buradan görülmemiş. Türkiye Cumhuriyeti Kurulaldan beri hiçbir resmi tatil olarak kabul ettikleri Ramazan ve Kurban Bayramları Hilal'a göre farklı bir günde oldu diye devlet tatilini değiştirmemiştir. Yani daha önceden tespit ettiği gün tatil yapılacaktır. Onun Hilal'dı, Bayram'dı meselesi yok ama kendisine dinin hilal vesilesiyle müdahale edilmesine kapısını kapatmıştır. Efendim? Dinin şey devletin yine kutsal kabul ettiği üç esas daha vardır. Birisi bayrak, birisi marş, diğeri vatan. Evet. Devlet deyince bu kutsallar öne çıkar. Bayrak, işte her devletin kendine has bir bayrağı vardır. E, hepimize efsaneyle işte okullarda gökteki hilal efendim şehitlerin kanına vurmuş. Nasılsa tam bir yıldız da onun ortasına konmuş. Onlar da bayrak, şey kana yansımış efendim onu da kim gördüyse görmüş hoşuna gitmiş olsa olsa bu bizim bayrağımız olsun demiş. İşte efendim kan şehit kanıymış. Bayrağın kırmızılığı e, hilalla yıldızda beyazıymış. Evet. Hiç siz hilalin ortasında yıldız gördünüz mü bugüne kadar? Ben 60 yaşındayım. Hiç gökte Hilal'ın ortasında bir yıldız görmedim. Yanına bile yaklaşan yıldızı görmedim. Yani ortasında değil de biraz ortasına yakını, biraz hilal'ın ucunda, biraz kenarında, tepesinde, hiç öyle bir yıldız görmedim. Yani evet, göğeni kadar bakmışızdır, Ay'a bakmışızdır da, Ay'ın yanında hiçbir öyle yıldız gören var mı? Evet nasılsa birileri görmüş ve bayrak yapmışlar. Ne zaman e, balığın kava çıktığı zaman. Evet. Evet. Kimse de sorgulamaz. Ya bu hilalin içine yıldız bir de bizim gözümüzle görelim. O kadar sene içinde bir defada tekrar edilsin. Evet. E, yani böyle olsa ne olur? gökteki hilalin içine bir yıldız konsa, yere yansısa, onu da falan adam görse. Evet, bununla birlikte bir bayrağı olumlu veya olumsuz yapan, onun neyin simgesi olduğu ile alakalıdır. Evet. Amerikan bayrağında da var, hem de kaç tane yıldız. Efendim diğer ülkelerde de var Hilal. Ha, Hilal, haç e, tarihten beri birer simge olmuştur. E, Hilal daha çok Müslümanlarla alakalı bazı simgesel özelliği taşımış. Onun karşısında da Batılılar haçı simge olarak kullanmıştır. Ama bu simgeler İsterse üzerinde La İlahe illallah yazsın bir bayrağın. Eğer İslam'ın simgesi değilse söz gelimi insanları içinde yaşayan o kadar Müslümanları kandırmak için, sömürmek için Rusya üzerinde tevhid yazan bir bayrağı bayrak kabul etse siz o Rusya'nın bayrağını kutsal kabul eder misiniz? Ama la ilahe illallah yazıyor üzerinde. Yani yapmaz değil, yapabilirler. Demokrasi uysalar mümkün ki bayrak konusunda halka danışsalar Rusya'daki o kadar kendisini kendisine İslam'a nispet eden Özbekistan'dı, işte Kazakistan'dı, Türkistan'dı, Azerbaycan'dı vesaire vesaire insanları başka bayrakların içerisinden böyle bir bayrağı simge olarak seçebilirler. Peki devlet aynen bugünkü Rusya devleti. Bayrağı üzerinde La ilahe illallah yazsa biz kutsal mı kabul ederiz, saygı mı duyarız? Rusya'nın devletine, devletinin kutsal kabul ettiği Rusya'nın bayrağına üzerindeki yazıyı bırak yani o bayrağı onun hangi bayrağı olursa olsun kutsal kabul eder miyiz? Veya Amerika böyle yapsa? Evet. Yani o devletin simgesi olması hasebiyle üzerindeki yazı veya resim değil hangi devletin simgesi? İslam devletinin mi? İslam'a savaş açan tağuti bir devletin simgesi mi? bu önemlidir. Kaldı ki, la ilahe illallah'tan filan bahsetmiyoruz. Bir yıldızdan, aydan, o bütün insanların yıldızı, bütün insanların ayı. Evet. evet. Yani simgenin neyin simgesi olduğu önem taşır. Yoksa mesela Hristiyanlığın simgesi T harfi değil mi? T harfinin ne suçu var canım? Yani sen T harfini sevebilirsin. Hoşuna gidebilir. Ama şimdi o T harfini evine assan efendim önünde de saygı duruşunda bulunsan haklı olarak vatandaşlar ne der sana? Hristiyan derler değil mi? Niye? E, T harfi, herhangi bir T harfi olmaktan çıkmış, Hristiyanlığın simgesi olmuş. Bir kimse o simge olan T harfini boynunda taşısa, siz onu Müslüman değil herhalde dersiniz. Ama Hristiyanlığın simgesi olmasa, T niye gıcık kapalım canım? B harfine gıcık kapmadığımız gibi T'ye de kapmayız. B harfini boynuna asan bir kimseye başka bir gözle bakmayız. Ama işte Hristiyanlığın simgesi olduğu için artık o T harfi olmaktan çıkmıştır. Ne olursa olsun Hristiyanlığın simgesi olduğundan ona yönelik değerlendirmeler o simge içinde kullanılır. Bunu bayrak içinde bayrakla birlikte kutsal kabul edilen marş içinde söyleyebiliriz. Efendim sakallı Mehmet Akif onun şiirine mi karşı çıkıyorsunuz? Evet onun şiirine karşı çıkıyoruz. Günah mı? Onun şiirine karşı çıkıyoruz. Niye? İslam dışı bir devletin simgesi diye. yani simge olması hasebiyle artık o kimin olursa olsun onun, onun bir şiiri olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir kutsalı olarak karşımızdadır. Yani eğer İslam devletinin marşı olsaydı o zaman Ahmet'in, Mehmet'in, Mehmet, Mehmet Akif'in Hasan Süleyman'ın eee Şiirini önemli görürdük, severdik. Ama yine yüceltmezdik, kutsallaştırmazdık. Az sonra geleceğim oraya. Evet. Dolayısıyla kimin şiiri olursa olsun, hatta demin dedik ya üzerinde La İlahe illallah yazısı bile olsa, İslam dışı bir devletin simgesi ise artık simge değeri taşır normal bir değer taşımaz. Onun kendi anlamı değil, neyin temsilcisi olması, neyin yücelten, neyi yücelten bir kutsal özellik taşıması yönüyle değerlendirilir. Evet. Şimdi Amerika'da yaşasaydık, Amerika bayrağını kutsal bir bayrak mı görecektik? Mümkün Amerika'da yaşayabilirdik. Almanya'da yaşasaydık Alman bayrağı bizim yani heyecanlanacağımız dalgalandığı zaman işte kalbimizin pırpır edeceği onunla beraber bizim de dalgalanacağımız kutsal bir simgemiz mi olacaktı? Almanya İslam devleti olsaydı eh herhalde sümük mendili yapmazdık o bayrağı. Evet. Farklı davranırdık ama kutsallık derken orada bir duracağız yine. İslam devletinin simgesi olsa bile. Dolayısıyla biz içinde ne vardan ziyade ne için kullanılıyor? Neyin simgesi? Neyin aleti, neyin e, temsil edeni ve e, kutsalı diye değerlendirmemiz icap eder. İslam'da arkadaşlar kutsallık e, Allah'a ait bir kavramdır. Allah el-Kuddûs'dur, mukaddestir, saygındır. Söz gelimi sadece onun adına yemin ederiz tek kutsalımız vardır. O da Allah'tır. Allah'ın dışında başka bir at üzere yemin edemeyiz. Edersek şirk koşmuş oluruz. Peygambere yemin olsun ki, Kabe'ye yemin olsun ki, diyebilir miyiz? Diyebilir miyiz? Hayır. Kur'an'a yemin olsun ki, diyebilir miyiz? Kur'an çarpsın, diyebilir miyiz veya Kur'an'a el basmak, Kur'an'ın üzerine el koymak ve böyle yemin etmek, yapabilir miyiz? Efendim, yapamayız. El basma, Hristiyanların İncil'e el basmasından bazı Müslümanlara maalesef girmiş. Veya Musaf çarpsın, ya Musaf kamyon mu seni çarpacak? Elektrik mi çarpacak? Yani kağıt ve mürekkebin nerede insanı çarptığı görülmüş. Kur'an'ı kamyona koyarsan o zaman çarpar. Mümkün değil, dikkat etmezsen. Bu, haşa, Kur'an'ı alelade bir kitap olarak görmek değil. Ama Kur'an hidayet kitabı olarak işlev yapar. Allah'ın kitabıdır. Onun emir ve yasakları yönüyle başka hiçbir kitaba vermediğimiz üstünlüğü vardır. Ama çarpması, çırpması, toplaması, bölmesi yönüyle değil. Yemin edilmesi filan yönüyle değil. Evet. Biz Kur'an üzerine bile yemin edemeyen bir insanız. Allah'ı sadece mukaddes kabul ederiz. Kutsal kitap tabiri Müslümanların kendi kitabına verdiği bir ifade değildir. Ya kitab-ı mukaddes veya kutsal kitap Hristiyanların kitaplarına verdikleri bir ifadedir. Kitab-ı mukaddes tercümesi kutsal kitap. Allah Kur'an'a böyle bir ad vermemiştir. Yani zikir demiştir, Kur'an-ı Azim demiştir, Kur'anı Mübin demiştir ve benzeri, El Kitap demiştir ama Kitabı Mukaddes dememiştir. Evet, Allah'tır Mukaddes, Kutsal ve Allah neyi Mukaddes kabul ettiyse onlardır. Mesela Kabe, mukaddes bir yapı mıdır, <gülüyor> kutsallığı var mıdır, yoksa herhangi bir bina mıdır, o kutsallık nereden geliyor, Allah'tan geliyor. <gülüyor> Kudüs için, Mescid-i Aksa için diyebiliriz, Kudüs zaten mukaddes demektir aslında Kudüs. Yani mukaddes kelimesinin, kuts kelimesinin, kutsiyet kelimesinin kökü. <gülüyor> evet. Şimdi bayrak için, marş için İslam'ın bayrağı olsa da, İslam'ın marşı olsa da mukaddes diyebilir miyiz? Kutsallaştırabilir miyiz? Önünde eğilebilir miyiz? İslam'ın bayrağı var. Önünde saygı duruşunda bulunabilir miyiz? Resulullah'ın savaşlarda kullandığı bayrak bir alem olarak değerlendirilir. Efendim, hiç öyle aydan, yıldızdan vesaireden de bir şeyler bulup buluşturup şey yapmamıştır. İnsanların kübbesinden kestikleri siyah bir bez parçası ne olmuş? bayrak olmuş. Siyahta kolay buldukları için üzerlerinden birisi ne yapıyor? Bayrak olsun. Üzerindeki pardösüyü yırtıveriyor. Özel gidip de terzilere diktireceksin. Şu kadar santim, şu kadar boyda, şu kadar şurasında şu olacak. Ya bir alamet bir şey de savaşta işte şu, komut, şu komutanın arkasında askerler bulunacak, ee, önünde bir bayrak lazım, bir alamet lazım. Bu kadar. Adına rayet denir. Ee, siyah bir sancaktır, siyah bir bez parçasıdır. Öyle bir kutsallaştırılan bir tarafı da yoktur. Ne adın hakkında bir sözler olmuştur, ne şudur. Yani komutan belli, saf belli, cephe belli. İşte onun belli olması için de bir siyah e, işaret olarak bayrak. Yani peygamberin e, ordusunun bayrağı da kutsal bir bayrak filan değildir. Bilmem anlatabildim mi? İnsanlar ona ne yapmıyorlardı? Öyle saygı duruşunda filan bulunmuyorlardı. Müminin saygı duruşu diye bir kavramı yoktur zaten. Tabi bir de ne var? Vatan var. Vatan. Evet. Vatan nedir? İnsanın içinde doğduğu bir ülke. Hatta bazen doğduğu da değil. E, mümkün babam benim söz gelimi Kazakistan'dan göç ettiyse, geldiyse O zaman da babamın doğduğu yer mi diyeceğim vatanım? Ne diyeceğim, ne yapacağım? Evet Diyelim ki Dedemin doğduğu yer Neresiydi? Mümkün. Şimdi Suriye'de, Irak'ta kalan, Osmanlılar döneminde e, Anadolu sayılan veya Türkiye Osmanlı ülkesi sayılan bir yer. Şimdi şimdi yabancı bir ülke oldu, kabul edildi. Söz gelimi Atatürk'ün doğduğu yer. Şimdi Atatürk'ü Türk mü kabul edeceğiz? Vatanı hiç Türkiye'de değil. Babası da babasının yaşadığı eğer... Neyse... <gülüyor> dedesi varsa tabi herhalde oralıdır. Şimdi e, Türkiye'de yaşamıyor, babası dedesi filan da yaşamamış. E, ne diyeceğiz bu adamlara? Hani doğduğu yer dersek, şimdi Yunan ne diyeceğiz? Yunan mı diyeceğiz, Türk mü diyeceğiz? Kafanız karıştı mı biraz? E karışsın canım. Evet. Doğduğu yer değil, doyduğu yer dersek. E, Muhammed Eminler Almanya'da doyuyorlardı. Orayı da kabul etmiyor bak vatan olarak. Peygamber'in vatanı neresiydi? Mekke. Mekke. E, vatanına karşı savaştı. E, vatan haini haşa öyle olmaz mı? Sen Türkiye'ye karşı savaşsan vatan haini kabul edilmez misin? E, peygamber de Mekkeli ise, Mekken'in vatandaşıysa, e, Mekke'ye karşı savaş yaptı. Ne yapacağız şimdi? Peki vatanını kurtardıktan sonra orada mı kaldı? Mekke'de mi yaşadı peygamber? Artık siz gidin Medine'liler, ben vatanımı ele geçirdim. Burada kalacağım. Öyle mi dedi? Şimdi bunlar hep kocaman bir soru işareti. Eskiden bir vatan kelimesi insanları sokaklara dökmüş. Vatan şairi filan denilmiş namı kemallere. Ya ne o vatan? Vatanı cennete benzetmişler. Sen burada doğmasaydın söz gelimi bir Arnavut olarak Arnavutlukla dünyaya gelseydin cennet neresi olacaktı o zaman? Vatanın neresi olacaktı? Arnavutlukla Türkiye savaşsaydı kimin yanında savaşacaktın? Ama sen yine Müslümansın. Aynı vatana sahip olan bir dinsiz imansızla sen ortak hiçbir şeyi paylaşmıyorsun ki. Vatandaş kabul edelim ve kardeş gibi düşünelim. Ve bu ülkenin sınırını kim çizdi? Suriyeliler niye benden farklı olsun? Vatan denilen şey, onunla beni niye ayırsın? Iraklı bir Müslüman niye benden farklı olsun? Sınırın öbür tarafında köyün yarısı bu tarafta, yarısı öteki tarafta. Buradaki benim insanım da öteki başkalarının insanı. Niye? Arap olmaksa Türkiye'de de Araplar var, Mardin taraflarında. Kürt olmaksa Türkiye'de de Kürtler var. Onlar vatandaşın ama öteki taraftakiler aynı akrabalar vatandaşın değil. Ne ayırıyor? Yani kim çizdi bu çizgileri? İslam böyle bir ayrımı kabul eder mi? Kapı komşum İslam düşmanıysa onu dost kabul edebilir miyim? Amerika'daki söz gelimi Muhammed Ali veya söyle Bugünün Müslümanlarından. Amerikalı bir Müslüman söyle. Gibi. Onlar bizim düşmanımız mı? Vatandaşımız değil diye. Hangisi dostumuz, hangisi düşmanımız? Vatan nedir? Vatan arkadaşlar... Allah'ın hükmünün tatbik edildiği yerdir. Vatan, İslam'ın hakim olduğu, yaşandığı bir yerdir. Diyelim ki bugün Avustralya'da İslam yaşansa, hakim olsa, orası benim devletim. Ben oranın vatandaşı kabul ederim kendimi. Orayla savaşmam. Orası için gerekirse savaşırım. Orası benim memleketim derim. Doğduğum yerde İslam'ın hak İslam doğduğum yerde hakim değil mahkum ise ben orayı yüceltmem. Başka ülkelerden daha olumlu bir ülke olarak görmem. Orada doğup büyümek benim irademle alakalı değildi ki. Rusya'da da Amerika'da da doğabilirdim. Orada, orayı nasıl yüceltmeyecek isem Başka doğduğum yeri de yüceltme. İslam tekrar edeyim. Nerede hakimse orası benim vatanımdır. Nerede hakim değilse orası benim vatanım değildir. Muhammed Emin'in Almanya'da doğduğu halde Almanya'yı vatanı kabul etmemesi gibi. Peki vatanın neresi Muhammed Emin? Evet vatansızız. Demek. Gerçi vatanı da 500 liraya satıyorlar şimdi. Vatansızsan git gazeteciden bir vatan al. Vatanı 500 liraya satıyor. 50 kuruşa. 50 kuruşa satıyorlar vatanı. İslam'a göre vatan, İslam'a göre bayrak, İslam'a göre marş, çok farklıdır tabi. Bunlar devletin kutsalları. Yücelttiği hususlar. Tabi adına Türkiye Cumhuriyeti demişler, herkes Türk olmak zorunda. Niye cumhuriyetin adı, devletin adı öyle? O yüzden ben Kürt'üm diyenlere dün hep ısrarla devlet, yok sen Türksün. Ya Kürt'üm, yok Türksün, Kürt diye bir şey yok. Demeye başlıyordu, çalışıyordu. Kürt olmak yasaktı, suçtu. 15-20 sene önceye kadar, Özal zamanından önce, Kürtçe konuşmak tümüyle yasak. Kürt'üm demek yasak vesaire ama bir İngiliz yaşıyorsa Türkiye'de o İngilizim diyebilir. Bir Ermeni yaşıyorsa o Ermeniyim de der. Böyle acayip bir e, kutsallık ve vatan anlayışları. Evet. Tabii yine tevhidle bağlantılı olarak devletin yine kutsalık kabul edilecek ordusu, askeriyesi, askerlik yapısı zihniyeti vardır. Müslümanlar bile devlet borcu. Ya nereden devletin devlete senin borcun oluyor? Efendim devletin sana borcu ne? Yok öyle bir şey. Hep devlet alacaklıdır. Vergi alır. Okulda eğitimde senelerini alır efendim herhangi bir iş yaparsan haraç alır, adı şudur, budur. Hayatını alır. Sonra askerde işte en değerli nice hususlarını alır. Başta namus, tümüyle demeyelim ama. Anasının, karısının namusunu koruyabilen askere gidip de onlara sövdürmeyen bir asker varsa aferin diyeceğiz. Askerlik nedir? Kutsaldır. Orada ölürse insan şehit olur. Evet. Birisi cinnet geçirmiş aslı varsa tam da nöbette yanındakilerini vurmuş olmuş. Onun vurduğu insanlar şehit. Yarın madalya verecekler. Kahraman asker. Niye? Cinnet geçiren arkadaşı tarafından vuruldu. Evet. Vuran adamı da niye bu da şehit olmadı diye akrabaları, biz Türkiye Türk vatandaşlığından çıkacağız. O da öldü. Onun tüfeğiyle ölen iki kişi şehit oluyor da onun tüfeğiyle ölen kendisi niye şehit olmuyor? Diyorlar. Evet. Ayıkla pirincin taşını. Evet. Askerlik kutsal. Orada ölen farklı muameleye tabi tutuluyor. Orası vatan borcuymuş, anayasal borçmuş. Evet. Bu borçlar tükenmez tabii. Askerlikle ilgili bir dergide yazım vardı. Yazımın başlığı zannediyorum şöyleydi. Askerlik eşittir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kulluk. Yani askerlik tercah devletine kulluk yapmak demektir. Gibi bir başlıktı yazının baş, başlığı. Dolayısıyla e, askerlik bu anlamda bir ibadettir. Derler ya askerlikte de bir ibadet değil midir ibadettir tabi ee, ama Allah'a ibadet değil devlet tanrısına ibadettir ee, o ibadetin nasıl yapılacağını kanunlar belirler evet yani seni şu anda pek eskisi kadar risk kalmadı ama bir bahaneyle tutuklayabilirler. Buraya iki polis gelir, biraz bildiri getirirler, mümkün suç unsuru olarak bir iki silah getirirler, zabut tutarlar, buradan bulduk. Eliyle koyar, sonra buldum der. Yapamaz mı? Allah'tan korkarlar, yapamazlar. mı diyeceğiz? Yani onların kanununda Allah'tan korkmak da mı var? Varsa göstersinler o kanunu da bize. Evet. Daha dün bizim de tanıştığımız buraya da birkaç kez gelen bir hoca efendi işte ne yaptılar? Medresesinde öldürdüler. Ee, Abdullah e, Özbek Abdullah diye bilinen e, Abdullah Hoca. Zeytinburnu'nda. Yarın cuma namazında Fatih Fatih Camii'nde cenaze kıldırılacak. Yani Türkiye böyle. Yani Rus ajanlarının, Özbek ajanlarının cirit attığı bir ülke veya kimler nasıl yaptıysa. Ne diyordum? İki polis gelse karakola götürebilirler mi hepimizi? Evet. Sonra mümkün işte siz bir örgüt elemanısınız, bir örgüt kurmaya hazırlanıyordunuz. Hadi bakayım içeriye diyebilirler mi? Diyebilirler. Pek demezler diye düşünüyorsanız. 20 yaşına geldin, hadi bakalım içeriye. Niye 20 yaşına girdin? Madem girdin 20 yaşına, öyleyse hadi içeriye. Hapishane diyebilirsiniz. Kışlaya. Askeri birliğe. Orada da ne yaparlar? Özgürlüğünü kısıtlarlar. Diğer yerde de. Birinin başındakilerine komutan derler. Diğerine gardiyan derler. Arada pek fark yok. İkisi de emir verir. İkisi de süründürür sizi. Evet. Dolayısıyla, böyle bir hapisten kurtulmak için Müslümanlar bir çözüm bulamamışlar, bulamadılar. Yani bir sene içeride her türlü özgürlüğümden mahrum mu olayım, yoksa para verip kurtulayım mı diyor. Biz de diyoruz ki, ya ikisini de yapma, e öyleyse ne yapayım diyor. Bir formül. Formülü bulabiliyorsanız tabii ki onlara verin. Ben, Formülü şöyle gösteriyorum, diyorum ki ya İslami bir devlet kurun da hem kendin kurtul hem de diğer 20 yaşındaki gençler kurtulsun. Gideceksen öyle bir devletin askerliğine git. Peki öyleyse ben devlet kurmaya gidiyorum. Diyebilecek hali yok insanların. evet İşi de söylesek de bir iki devlet de bize mi kursa? çok kolay onlara göre nasıl olsa bir yedek falan da olsun çünkü birbirimizi yeriz bir bir devlet olsa iki devlet olsa hangi cemaat yönetecek kim saltanat sürecek onun kavgaları olur yedek olsun birkaç tane devlet ancak idare eder filan mı diyeceğiz Şimdi aziz kardeşim bu konular gerçekten ne? E, formül çözüm bulmakta zorlandığımız konular. Gitmeyin, yapmayın, etmeyin diyeceğiz de bir çözüm yolu gösteremiyoruz. Yani öteki tarafta adam diyor ki 25 bin lira şey var. Gitmeyenin cezası var. Yani eskiden artık tutuyorlardı, yakalayıp götürüyorlardı. Şimdi öyle yapmıyorlar. Asker kaçağıysan 25 bin lira senden devlet alacak. 25 bin lira yerine işte 18 bin lira versem diyor. Hatta son dönemin popüler sorusu bana en çok sorular. Hocam 18 bin lira verip kurtulacağız Hayat boyu e, kaçak göçek yaşamaktan efendim otelde yatamıyorsun. Pasaport pasaport çıkartılabiliyormuş şimdi. Şunu yapamıyorsun. Bunu edemiyorsun. Asker kaçarsın. E, 18 bin lira verelim. Tamam. Hiç olmazsa özgürlüğümüzü satın alalım. E, i̇yi de kim verecek 18 bin lira bize? 18 bin lira paramız olsa zaten zengin gibi yaşarız. Müslüman genç nereden bulacak 18? Rüyasında görmüyor o kadar parayı. Popüler soru şu, bankadan kredi çekebilir miyiz? <gülüyor> Efendim, e, ne için? E, askerlikten kurtulmak için. E, askerlik daha büyük bir şey. E, küfür müfür filan diyorlar. E, faiz hiç olmazsa günah sadece. Daha ehven olmaz mı? Popüler soru bu. Yani 18 bin lira vereyim, vereyim de gideyim den öte artık sorular. İşte diyoruz ki, faizi Allah Kur'an'ında yasaklamış ve hem bizim nefret edeceğimiz ifadelerle, üslupla, diğer günahlara karşı tavrından çok daha farklı bir üslupla yasaklamış. Dolayısıyla Kur'an'ın yasakladığı bir şeyi Kur'an'dan yola çıkarak içtihadi bir yasak olarak değerlendirdiğimiz askerliğe tercih edeceksiniz. Yani faizi daha öne çıkartacaksınız. Daha büyük günahı işleyip Kur'an'la belirtilen yasağı işleyip içtihadi bir günahı engellemeye kalkacaksınız. bir çözüm bulabilen bir Müslüman mutlaka çözüm bulmalıdır. Ya bunları burada söylüyorum işte. Yani aramızda maille yazacağım, cevap vereceğim, telefonla cevap vereceğim de ders içinde niye söylemeyeyim? Evet. Ben dinimin doğrularını söyleme durumundayım. Kim ne yaparsa yapsın. Allah'ın askeri olmaya kalkıyorsunuz. Zaten onu da, bir çözüm de bulabildiğimiz yok. E, rapor alabilen, sakat e, gö gözükebilen, ne bileyim çözüm bulabilen, çözüm bulsun. E, yani askerlikten e, sıyrılabilecek bir insan, tabii ki yapmasın, etmesin. Arkadaşlar, İslam dışı devlette yaşıyorsanız daha ne zilletler çekmeye adaysınızdır. Sanki askerlik Türkiye'nin tek meselesiymiş gibi. Tekfirdiler varsa yoksa askerlik varsa yoksa okul giden kafir olur, göm gök kâvur olur. Sen gittin mi? E ben gittim. Ama giden şöyle olur. Burada biraz duralım isterseniz dersimiz akaid. Demin bahsettim. Bizi karakola götürebilirler mi? Götürebilirler. Oradan mahkemeye şeye hapse atabilirler mi? Atabilirler. Gücümüz yetiyor mu? Yetmiyor. Peki hapse atıldık diye küfür küfre mi girdik? Bir gardiyan kalk diyor, kalkıyorsun. Yat diyor, yatıyorsun ama onun emrine cayet ediyorsun. Müslüman da değil o gardiyan. Gardiyan da devletin memuru. Dolayısıyla devlete emrine girmiş oluyorsun. İyi de hapissin. Özgürlüğün yok. Kölelere böyle bir muamele yapılınca küfürle haramla hiç mukayese edilir mi? Peki işte demin de bahsettim seni nasıl mahkemeye veya pardon hapishaneye götürebiliyorsa yaşın yirmi diyor değişik bir hapishaneye götüreceğim seni. Gücün yok. Hapse girmemek gücün olmadığı gibi. Ve orada da sana esir muamelesi yapıyor. Şimdi hapiste yatmak küfürle hiç alakalı değil de Diğer hapishanede yatmak. Tahlil edelim. Bu olayı tahlil edelim biraz. Gönüllü olarak birisi giderse, ben senin kölen olmaya geldim diye veya senin emrine girmekten şeref duyuyorum şeklinde giderse, bu kimsenin akidesinin sağlam olduğundan bahsedemeyiz. Öyle mi Yılmaz? Bu kimse zaten safını seçmiştir. Yani müminler Allah yolunda savaşırlar, kafirler tağut yolunda savaşırlar. Safını seçmiştir. Nisa suresi 72-73 olacak yanlış hatırlamıyorsam. Ellezine عَامَلُوا يُقَاتِلُونَ fi سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ Devlet bunu istediği yerde kullanabilir. PKK'ya karşı da kullanabilir. Efendim her türlü hizmetinde kullanabilir. Zaten şeref duyuyor adam. Arabalardan yarı beline kadar dışarıya çıkıyor. İki parmağını neyi üç şöyle mi yapıyordu? Boynuzlarını gösteriyor. Efendim kulak mı diyorlar? Neyse. Öyle mi? Evet, uluya uluya işte ne yapıyor? En büyük asker, onun askeriymiş. Evet, bayram havasıyla gidiyor adam. Diyeceğimiz bir şey yok. Evet, seve seve devlet tepe tepe kullansın bu askerini. Tuvalete de nöbet tutturabilir. Efendim kendisine de selam verdirttirebilir vesaire. Müslüman olarak tabi böyle bir tercih yapma hakkımız yok. Kaçma gücümüz de yoksa, askerlik niye problemdir? İki meseleden dolayı. Bir üçüncüsü daha vardır. O zaten Müslümanın yapamayacağı bir iştir. İki mesele. Birisi yemin meselesi. ikincisi ee, yürüyüşlerde filan hep ne yaparlar? Mars söylettirirler. Marsların içinde de yer yer küfür lafızları vardır. Bir de ben hiç katılmadım. Bilmiyorum. Atatürk dersleri varmış. Akşamları. O dersler problemdir herhalde. Şeye, yemin me meselesinde ne yapmazsınız? Yemin etmezsiniz. Zaten binlerce asker ne yapıyor? Beraber toplu bir şekilde yemin ediyor. Öyle tek tek yemin filan yok. Kalabalığa gidiyor tabi. Herkes masanın başında toplanıyor. Uzun masalar ne yapıyorlar orada söylenilen tekrar ediliyor. Eden ediyor, etmeyen ne derse diyor. Yani orada bir Müslüman yemin etmez. Maalesef böyle gayri İslami ve şirk olan bir yemin tören diyorlar. Törene sakallı amcalar, başörtülü teyzeler, oğullarının yemin törenine katılmak üzere ta kaç vilayet öte gidiyorlar orada o gün hazır bulunmaya. Oğlum nasıl müşrik olacak bakalım? Nasıl yemin ederek e, İslam'ın tümüyle dışına çıkma törenini nasıl yapacak? Şahit olmaya gidiyor insanlarımız. Hacı amcalar, namaz kılanlar. Evet. Hatta başörtülerinden dolayı bazıları içeriye alınmıyor. Onlar da nasıl alınmaz vesaire, onun kavgasını yapıyorlar. Evet. Oluyor mu böyle? Oluyor maalesef. Kimin ne yaptığı belli değil bu ülkede. Bir zaman başörtüsüyle 10 Kasım törenlerine katılamadığından dolayı Vakit Gazetesi Kocaman manşet atmıştı. Başörtülülere ayrımcılık, anıt kabir ziyaretine katılmak isteyen başörtülük kadını almadılar. Nasıl olur böyle? İnsan hakları, hayvan hakları filan. Hani demiş ya papazın biri kiliseye giren bir kuşa ve kuş demiş Müslüman desem diyemem kilisede ne işin var? E Hristiyan desem geldin bizim heykelin tepesine çiş yaptın pisliğini yaptın. E Hristiyan da diyemem. Heykelin üstüne pislettin. Öyleyse ne diyeyim sana demiş yani. Müslüman da değilsin, Hristiyan da değilsin. Ya nesin sen? Ötekilerine de öyle demek lazım yani. anıtkabir veya törenler. Yemin etmez. Marslarda bildiğiniz ayetleri tekrar edersiniz. La ilahe illallah dersiniz. Herkes bağırıyor zaten. Sizin ağzınız oynuyorsa sizde bağırıyor zannederler. Yani üçüncü bir problem vardır. Onu bir Müslüman yapamaz zaten. PKK'ya karşı veya bilmem kime karşı savaş yaparlarsa bir Müslüman olarak bir tauhutun askeri şeklinde savaşa katılamazsınız. Onun hiçbir şekilde Kur'an müsaade etmez. Yani ne yapar yapar savaştan uzaklaşırsınız. Yani ceza alırsınız, uzaklaşırsınız, hasta olursunuz, uzaklaşırsınız. Hatta gerçekten hasta edersiniz, kendinizi uzaklaşırsınız. Yani her türlü yolu denersiniz. Daha olmadı silah kullanmazsınız. Evet. Yani o bir Müslümanın savaşa katılamayacağı bir şey. Allah yolunda ancak savaşa katılır bir Müslüman. Tavutların askeri olarak katılamaz. Evet. Müslümanın sanki karşılaşacağı problem sadece askerlik sadece eğitimmiş gibi bunu yaparsanız kafir olursunuz Bunun dışında bunun dışında pek bir şey yok zihniyetiyle bunları e, aşırı şekilde küfür olarak değerlendirip bir çözüm yolu da göstermeyen ve hayatı boyunca e, değişik şekilde askerlik yapmaya kaçmaya göçmeye, Zorlanan veya 25 bin lira şimdilik öyle Onun herhalde şeyi de vardır Ödenmeyince Faizleri filan da vardır ee, Devamlı borçlu ve hadis e, Gibi şeylerle karşı karşıya Kalan e, Bir durumda olacaksınız Yani bunlar e, İslam devleti olmadan Direkt çözebileceğimiz konular Değildir Eğitim meselesini çözmek için, askerlik meselesini çözmek için ne lazımdır? İslam'ın güç, gücü olması, devleti olması lazım. Sadece bu değil haramlar dediğiniz gibi. Yani sokağa çıkıyorsunuz, harama girmeden hadi çık bakalım. Dolmuşa biniyorsun, metrobüse biniyorsun, harama girmeden kolay kolay yolculuk yap bakalım. Ve benzeri. Esnaflık yapıyorsun. Hadi faizden tümüyle kaçın bakalım. Kaçınabiliyor musunuz? Evet. Ve benzeri. Yani onlarca problem. Eğer zaten e, askerlik yapmadan ve okul meselesini hallederek Müslümanca yaşayabiliyorsak e, devlet istemeye ne gerek var? Canım? Madem bu ülkede Allah'ın razı olacağı şekilde, Müslümanca yaşıyorsak, İslam devleti filan dillendirmeye gerek yok. Gerek var çünkü sadece askerlikle ilgili değil, her konuda var. Namazımızı huşuyla kılamıyoruz. Bunun devletle bağlantısı var mı? E var tabi. Hacca rahatlıkla gidebiliyor musun? Devletle alakası var mı? Var tabi. Helal paranla bile hacca göndermiyoruz sana kura çıksa bile. Paranı önce bankaya yatıracaksın iki ay üç ay önceden. Helal para haramlaşacak. Ondan sonra o parayla. Milli takım forması gibi kalbinin üzerinde kocaman at nalı gibi bir bayrak filan taşıyacaksın. O formalarla gideceksin. Yani orada bile ayrıcalık yapacaksın. Kabe'yi bile Türk bayrağıyla tavaf edeceksin. Allah zulmetmez zerre kadar. Evet. Öyleyse Allah zorluk da dilemez. O da doğru mu? Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. وَاللّٰهُ يُر۪يدُ بِكُمُ الْيُسْرُ وَلَا يُر۪يدُ بِكُمُ usr. Zorluk dilemez, Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse, bugünkü bu konuları gündeme getirirken, Arkadaş ne yaparsan yap, yani hayat boyu şöyle ezil, böyle vüzül, ama bu, bu böyle diyerek insanların kaldıramayacağı yükü yüklemek de doğru değildir. Öyle mi efendim? Ama kaldıracağımız yükler vardır. Bu da bireysel olarak bu işin altından kalkamayız. Müslümanlar bir cemaat olsa, cemaat giderek bir ümmet çizgisini temsil etse, bir güç oluşturursa. Bakın PKK'ya. Bir güç mü? Devleti hizaya getiriyor mu? Yarın özgürlük şey neydi? Özerklik, müzakirlik alacaklar mı? Bizim PKK'yla mukayese ettiğimizde Müslümanlar olarak Onların gücünden daha büyük bir güce sahip değil miyiz? Sırf ne oldukları için? Birlik oldukları için. Bir lider etrafında ne yaptılar? Atakürt etrafında birleştiler ve taviz vermeden davaları için seve seve ölecek bir ciddiyetle olaya sarıldılar. Ahireti olmayan bir dava için. Yani yarın ölünce cennete gideriz filan diye düşünmedikleri halde. Ya sen öldükten sonra Kürt davası ileri çıksa ne olur, çıkmasa ne olur sana ne? Demiyor öyle ama. Ben göremesem çocuklarım görsün diyor. Sanki Kürt devleti olunca Türk devletinden daha az zalim olacak. Yani Atatürk'ün yaptığını işte Atakürt de yapacak. Şimdiden yapmıyor mu sanki? Kaldı ki innes şirke le zulmü nazim. Muhakkak şirk en büyük zulümdür. Ve İslam'la alakası olmayan bir dava ve liderleri. Ama insanlar ne yapmış? Bir dava için onun emrinde bir birlik oluşturmuş. Yani Müslümanlar bir PKK kadar olamıyorlar Olamıyorlarsa bu zilletleri çekecekler arkadaş. Şimdi kolaydır asmak kesmek. Şimdi ben diyeyim ki gidemezsiniz hiçbiriniz. Giderseniz küfür cehennem. Yanarsınız cayır cayır. Peki ne yapacağım hocam? Nasıl yapacağım? Vallahi nasıl yaparsan yap. Oldu mu şimdi? Yani Fetva vermek, insanı yapamayacağı şeyi nasıl olursa yap demek değildir. Çözüm bulmaktır. Peygamber çözüm bulamadığı konularda böyle tekfir mi ettik? Haramla ilgili değerlendirmeler mi yaptı? Evet. Burada kalplerimize danışacağız dostum kalbine danışacaksın. Kalbin derse, imanın öyle durumdaysa, savaşçı pozisyonlu takınırsınız. Savaşçı pozisyonu demek, ille ele tüfek alıp da dağa çıkmak veya de katılmak demek değildir. Savaşçı pozisyonu demek, yani her türlü eziyete, hak nedir, eziyete çileye Allah için katlanabilecek arkana hiç bakmayacak zenginliği evliliği efendim aile hayatını sıradan bir Müslümanın yaşadığı bir durumu hiç hayal bile etmeden serden geçti olmak demektir. Böyle gücünüz yetiyorsa o kimse için fetvalar öyledir. O adam gitmez zaten. Sormaz bile böyle şeyi. O adam farklı yaşar. Her türlü efendim zorluğa tahammül edecek bir imani olgunluktadır. Sızlanmaz, şikayet etmez. O dert etmez, hayal bile etmez onu. E, diğer insanların yaşadığı gibi yaşayış. Yani bir askerlikle ilgili değil, hayatla alakalı tercih meselesi. İçimizde böyle bir insan varsa, tekrar edeyim zaten sormaz bunlar. o öyle bir hayatı yaşar. O dava insanının kendini davaya adamış seçkinlerinin öncülerindendir. Bunun lafını yapmaz. Onu bunu tekfirde etmez. Evet. Yok böyle savaşçı kimliği taşıyan kimse yoksa içimizde hadi küfür dedik. Ne oldu? Oh rahatladım. Küfür dedi hoca. Tabii ki küfürdür. Oh. Niye oh arkadaşım ya? Kaçta kaç bu günün insanı Müslümanları, cemaatleri, dava insanları bu işe bir çözüm bulabilir. Sen ne kadar çözüm bulabileceksin? Ha diren zor neye kadar? En sonuna kadar. Gidip teslim olma. O bir tercihtir. Ona saygı duyarız ancak. Gelsinler tutuklasınlar götürsünler veya paran paranı alsınlar zorla veya paran yoksa yapılacak bir şey yok desinler. Gidip de hemen Yılmaz'ın dediği gibi para bir çıkış yoludur. Al parayı tamam deme. Ama başka seçeneği yok. Ya bir fiil askere gidecek veya para verecek. Ehven olanı hangisidir? Bana göre para vermektir. Ehven olanı doğru olanı demedim. Caiz olanı demedim. Ehven olanı çünkü zaten 12 ayda aylık 1500 liralık bir iş yapıyor olsan zaten 18 bin liran gitmiş olacak maaşını alamayacaksın doğru mu efendim 18 bin lira ayrıca bir de harçlık gelme gitme şu bu masrafların olacak orada yiyeceksin yani 18 bin lira dan daha fazla. Askere gitmiş olsan, masrafın, bütçen zararın giderin olacak. Bunun yanında tabi ana avrat sövülmesinden tutun da ne yapılmaya kadar, süründürülmeye kadar bir sürü izzetinle, şerefinle oynanacak. Yani ezileceksin tümüyle. Bir Müslüman olarak namazı zor kılacaksın. Müslümanca zor yaşayacaksın. Eşin varsa onun zor durumları, çocukların varsa öyle. Yani bir sürü problemler. Ee, yani ehven midir? Bana göre ehvendir. Ama Müslüman'a, dava adamına yakışan, onu kendisi değerlendirsin insanlar. Kendine neyi yakıştırıyorsa insanlar onu yapsınlar. Fakat ben öyle mangal yürekli Allah'ın askeri insanları göremediğim için hadi gitmeyin, yapmayın, etmeyin küfürdür, haramdır diyecek bir durumda değilim dostum. Derim ki, ille gitmeye kalkarsan şirk koşacak tarzda yemin etme, elfazı küfür söyleme, hele hele savaş gibi bir şeye kesinlikle karışma. Ee, Bunlardan şiddetle sakın. Bunu bundan sonrası caizdir filan demem tabii. Ondan sonrası o kişinin kendi vicdanıyla karşı karşıya olduğu bir husustur. Askerliği halletsek başka konuları halledemeyiz. Ki tekrar edeyim bunu halletmek için devlet gücü lazımdır. Etrafınızda kaç kişi var işte Kırkını aşıp da askere gitmeyen. Bir sorun bakalım. Bir anket yapın. Ya ben yapacağım. O zaman askerlikten çok daha zor şeyleri yapacaksın demektir. Hazır ol buna. Hazır ol buna. Yok hazır değilsen öyle. Ucuz kahramanlık yapmayalım arkadaşlar veya tekfircilik buralardan başlıyor. Niye askerlik küfür olsun? Allah askeri değil, tağutun askeri. Bu Gönüllü olarak gitmekten bahsetmiyoruz. Hapishaneye gider gibi gitmekten bahsediyoruz. Hapishane küfür değil de niye o küfür olsun diyoruz. Yani esirsin arkadaşım. Devletin esirisin. O olmadığını iddia ediyorsan hayatınla ispat etmen lazım. Rabbim hepimizi bu tür esaretlerden kurtarsın. İslam'ın devletine, izzetine e, bizi ulaştırsın inşallah. Askerlik gibi okul meselesi de öyledir. Askerlik kutsaldır da okullar kutsal eğitim yuvaları sayılmaz mı? E, diyebiliriz. Evet. Maalesef okullar her şeyden önce birer tapınak hale geldi. Müşrik vatandaş yetiştirmek okulların birinci görevidir, özelliğidir. Dersten daha önemlidir. Heykel tapımları. Evet. Ve bu devletin böyle bir derdi merdi yok. Yani... Senin Putperest ayini kabul ettiğin şeyleri mekruh bile görmüyor adamlar. Yani en küçük bir adımları yok, halkında böyle bir beklentisi yok, isteği yok. Dolayısıyla oy konusunda da bir rahatsızlıkları yok. Yani şey, Osmanlıca dersiyle e, halledilecek diye bakarsanız. Valla, Selçuklu dersi de yapsalar, emevicede yasal yapsalar, Abbasice öğretseler, tevhidle ilgili bir adım atmış olmazlar. Yani bana ne Osmanlıca dersi? Tevhide ters tümüyle eğitim olduktan sonra hadis dersi, Kur'an dersi insanı mı kurtaracak? Önce bir zihniyet lazım, bir bakış açısı. Her şey tevhide ters. Ondan sonra ağzınıza bir parmak bal sürüyorlar. Osmanlıca dersi koymuşlar. Bu vatandaşın eksikliği Osmanlıca bilmemekti. Öğrendiler Osmanlıca, artık cennetlik olacaklar. Liseli kız Osmanlıca öğrenince o, oh. tevhid ehli oluverecek. Yani Bunlar mıdır Müslümanların yapması gereken şeyler? Osmanlıca kutsal bir dil midir? Dünkü dedelerimizin dili. Yani bundan yüz sene önce yaşasaydık bizim de öğreneceğimiz bir şey. Biz öğreneceğiz ayrı. Müslüman olarak tabii ki öğreneceğiz. Biz bizim İslami ilmin içerisinde Osmanlıcanın kendine göre bir yeri vardır. Ama layık bir eğitimde, kemalist bir eğitimde, her şey şirke ayarlı bir sistemde Osmanlıca öğrenseniz ne olur? Öğrenmeseniz ne olur? Ondan bahsediyorum. Yani Arapça öğrenilse ne olur okullarda? Osmanlıca'yı da geçtik aydı. Yani Suriye'deki Arapça eğitim tevhid üzere mi? Beşar Esed'in okullarında öğrettiği Arapçasıyla yapılan eğitim İslam eğitimi mi? Yani yani buralara kafanız takılıp da ülke nereye gidiyor filan demeyin. Ya da tevhitten bahseden bir hoca efendinin dediği gibi neredeyse şeriat geldi diyebiliriz. Yani Kadir Mısıroğlu'nun çay ile başlayıp şay ile biten üç harflik kelimesini edebi müsait olsa kullanırdı. neredeyse İslam Devleti'ymiş. Şu kadar tavuti zihniyetteki Evet. Yapılan arkadaşlar yeni Osmanlıcılıktır. Kültürüyle, medeniyetiyle harıl harıl senelerdir görüyorsunuzdur türbeler, tekkeler, mescitler restore ediliyor çeşmeler vesaire. Yani kültür ve medeniyet açısından Osmanlı kültürünü öne çıkartmak. Yeni Türkiye dedikleri yeni Osmanlı. Osmanlı'nın devamı. O, tabi Osmanlı'nın devleti değil. Kaldı ki son zaman onun da ne tür devleti olduğu tartışılır da. Osmanlı'nın kültürü, sanatı, uygarlığı vesaire onu da tabi modernize ederek ve İslami özünden soyutlayarak. Yani bunların yaptıkları bu e, dolayısıyla daha farklı bir anlam vermeye kalkmayın. E, öyle bir niyetleri de, öyle bir tavırları da yok. Keşke biz yanılalım tabi. Evet ne diyorduk? Okullar evet okul ayrı bir şey eğitim sistemi ve okul başlı başına bir kangren olmuş yaramız. En azından beş tane mesele var okullarda dikkat edilmesi gereken. Bu beş meseleyi çözmeden okulların küfürle bağlantısını da koparamazsınız. Yani tekfir edenlerin Haklı olduğu durumlar olur. Bu beş meseleyi çözemezse insanlar. Bir hafta sonu ve hafta başı e, puta tapınma ayinleri. Bunların hiçbir cevazı, ruhsatı vesairesi yoktur arkadaşlar. Ne askerlikte ne şurada. Sadece ölüm tehlikesinde bunlar caizdir. Bir tabancayı çeker, öldürecektir kesin. Ya işte heykelin karşısında işte okul çocuklarının yaptığı gibi sen de yap, söyle der. Veya öleceksin. Kesinlikle böyle olacağını, yani adamın öldüreceğini düşünüyorsak, ruhsattır o zaman. Ama yine de ölümü bile bile yapmamak azimettir, daha faziletlidir ama herkesin öyle kahraman olması beklenmez ölüm terlikesinde bu tür şeyler yapılabilir. Onun dışında ben hiçbir fetvasını bilmiyorum. Bu bir. İkincisi bayramlara, bayram denilen Müslümanlar için matem kabul edilecek ee, İslam'ın devlet sistemi olmasından çıkması gibi 23 Nisan'lar, 29 Ekim'ler bayram kabul edilemez ve o şeylere katılınamaz. Zaten orada da bir sürü İslam'ın müsaade etmediği hususlar vardır bayramlarda, törenler bilmem neler. Evet. Üçüncüsü Atatürk'ü öven bir ödev yapmaz bir öğrenci. Ders yapmaz, sözlüğe kalkmaz. Efendim, yazı yazmaz. Atatürk'ü övecek şekilde. Ama hayat hikayesini anlatabilir. Şurada doğdu, şurada şunu yaptı. Burada da öldü. Firavunun hayatını da yazabilir, anlatabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yoktur. Ama övücü sözler söyleyemezsiniz. Efendim, dördüncüsü sosyal bilgilerde, tarihte, Türkçe'de, edebiyatta yer yer geçen, putları öven, küfrü öven, sözleri yine söyleyemez kimse. Yine Atatürk'ün dışında beşinci olarak da işte dünyanın yaratılmasıydı, ilk insanın konumuydu ve benzerleri. Maymundan pek bahsedilmiyor da, Mağara devri insanı. Yarı hayvan, yarı insan. Böyle Adem'den bahsetmiyor kimse. Veya İslam'ı devre dışı bırakıp işte tarihler hep kralların savaşların tarihi olarak gündeme gelmesi, tevhid bakışından değil küfür bakışından olayların değerlendirilmesi gibi şeyler. Bunlar ne yapılması lazım? Baba anne tarafından e, tedbir alınması lazım. Bu tedbirler alındıktan sonra e, ne yapılmaz? Küfür damgası vurulmaz. Haram mıdır? Mümkün haramdır. Ahlaki problemler vardır. Kız erkek aynı sırada, aynı ortamda veya e, İslam'la alakalı olmayan gayri İslami bilgi diye, bilim diye bir sürü lüzumsuz bilgi kirliliklerinin zihninize depo edilmesi. Yani hepimizin tortuları var zihnimizde. Namazdan niye zevk almıyoruz? Bugüne kadar kalbimizde o kadar virüs var ki, gönlümüzde, zihnimizde o kadar virüs var ki, o virüslerle nasıl huşu duyarız namazlarda? Nasıl bilince ulaşırız? Nasıl takva sahibi oluruz? Talebelere anlat, anlat, anlat. Belirli seviyede var tabi de, istenilen miktarda bir şuur oluşturamıyorsunuz. Kendinizde de zaten istenilen miktarda o dediğiniz şeyden yok. Neden dolayı? işte bugüne kadar televizyonlar, sokaklar bir taraftan kaç sene okul okulun gayri İslami zihniyetleri gönlümüzde virüs olarak kaldı. Yani onları çıkartmadan ne verilmeye çalışırsa çalışılsın yarı yarıya en azından harab oluyor. Eğitim ve tevhid ilişkisini inşallah ileride daha bir başlık altında işlemeye çalışırım. Bir iki konuya daha değineyim. İslam'ın siyaset anlayışıyla bugünkü halkın, Müslümanların siyaset anlayışı da tevhidle bağlantılı olarak ele alınırsa birisi cennet, birisi cehennem diyeceğimiz kadar yine çelişkili şeyler arz eder. İslam tavutları reddeden Allah'ın hükmünün merkezde olduğu bir yönetimi böyle bir siyaseti öngörürken bugünkü halkın siyaset anlayışı da bu düzen devam etsin. Bu yasa anayasalar devam etsin ve insanlar e, küfür anayasalarıyla yine küfür kanunları için parmak kaldırsın. Ama kızıl renkte olmasın yeşil renkte olsun elbiseleri. Veya kanun kitaplarının rengi. Yani biraz sağcılık muhafazakarlık ne demekse onlarla avunulsun. Ama gayri İslami hükümler. Dolayısıyla partiler arasında bu konuda hiçbir fark yoktur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek konusunda, raplik taslamak, teşri yapmak, kanun koymak noktasında Halkın da efendim, biri küfür, biri İslam gibi görmesi, o gelmezse bu gelecek. Sanki o gelince İslam gelmiş oluyor. Yani göreceli bazı zindanlar arasında, karanlıklar arasında göreceli bazı neler vardır? Renk farklılıkları vardır ama o kadar. Siyaset konusu da İslam'ın siyaset anlayışıyla bugünkü insanların siyaset anlayışı tümüyle tevhidi veya tağutu tercih etmek gibi iki tabana, iki zıtta ayrılır. Tabi ekonomi meselesi de öyle. Millet karnını doyursun da nasıl doyurursa doyursun. Para gelsin de nasıl gelirse gelsin. Hatta devlet, vatandaşa normal namaz kılan AK Parti zihniyetli hacı amcalara göre bir devlet kapısına girse oğlu memur olsa o cennete girmiş gibi sevinecek. O yüzden kapaseler bilmem neseler hep çalışılır, çabalanır. Bir devlet memuru hiç olmazsa bir belediyede bir iş bulsun diye. Yani niye? Arkasını devlete dayamış olacak, rahat etmiş olacak. Kime hizmet etmiş, kimin düdüğünü çalmış, efendim kimin e, sisteminin çarkını çevirmiş, halk önemsemez hatta daha olumlu görür e, böyle bir iş yapan insanı. Halkın işte para getiren mesleklere çok rağbeti vardır. Doktor olsun, mühendis olsun, e, olunca ne olacak? ekonomisi iyi olsun Allah Resulü böyle bir şeyi öne çıkartmadı ümmetine böyle bir tavsiyelerde bulunmadı hele tavuti bir zihniyeti ekonomiden dolayı tasvip eden bir çizgiye Müslümanın gelmesini herhalde peygamber hayal bile edemezdi spor ve eğlence bakış tarzı tevhidi bir bakışla bugünkü insanların bakışı arasında e, en küçük bir uzlaşma yapamayacağımız bir durum maalesef arz eder. Efendim, futbolu özellikle putlaştıracak kadar insanlar e, yüceltir, gönlünde sevgisi vardır. E, i̇şte bir sürü küfür sözleri ile e, ve gönlündeki e, sahabet sevgisinden daha büyük sevgiyle e, namazsız, niyazsız, Müslüman da kabul edemeyeceğimiz e, baldırı çıplak futbolcuları yücelten onları tanrılaştıran bir konumdadır. Alınıp satılan e, insanlar aslında onlar kiralanıyor da değil mi bir de? Satılıyor, kiralanıyor. Efendim, böyle modern kölelerin köleleri oluyorlar veya onların kulları oluyor insanlar. Spor büyük bir sömürünün odağıdır. İnsanları davadan uzaklaştırma aracıdır. Top kafalı yapmaktır. Yani topun içi boş. Kafada top kafalı olursa boş kafalı olur. Tabii kafayı sadece top gibi kafada vücudun üstünde taşımak var. veya sanatçı denilen şarkıcıların, artistlerin yüceltilmesi, övülmesi, sevilmesi, evde baş tacı edinilmesi. Tayyip Erdoğan artist bozuntularının filan cenazelerine katılmayı pek sever. Fetullah Gülen o tür insanların taziyelerini hiç eksik tutmaz. Hadi bakalım bir alim öldürüldü hem de suikastla. Tayyip gelsin Cuma namazına, cenazesine. Hadi Fethullah bakalım taziye bildirsin. Evet. Yani o bugüne kadar taziyeler ve katıldıkları cenazelerle bir alimin de Benzer saygıları var mıymış? Her ikisi açısından da bir görelim bakalım. Yarın görürsünüz Cuma namazında İslam'ın tevhid anlayışının ne olduğunu az çok biliyoruz. Anlattıklarımızla e, bunları uzlaştırmanın imkansız olduğunu da biliyoruz. Bütün bunların çözümü e, iman devleti, la ilahe illallah devleti olmasıdır. Önce gönlümüzde sonra yönetimimizde. Velhamdülillahi rabbil alem.